Arkadaşlar ben emekli vaizim. 30 yıl vaizlik yaptım Diyanet İşleri Başkanlığında. Ee, 1992-2020 yılları arasında. Sonra da işte baş vaiz olarak emekli oldum. Ee, son bir yıldır da Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum uzman olarak. Yani aktif olarak çalışıyorum şu anda. Bu arkadaşlarımıza da nasıl oldu bilmiyorum. Bana diyorlar ki işte tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Yani nasıl olduysa bazen böyle insanın evet diyeceği tutuyor. Değil mi? <gülüyor> Öyle oldu. Elhamdülillah buradayız. Cenab-ı Hak'a şükürler olsun. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Ayırdığımız vakit inşallah buna değer. Arkadaşlarımız bu ismi seçerken neyi kastettiler tabii ben bilmiyorum, sormadım da. Yani e, benden e, bu başlık altında ne anlatmamı bekliyorsunuz diye sormadım. Acaba zihinlerinde böyle bir e, kadın şablonu var ve işte o şablonun içine ben de Esma Yusna birazcık çalışmış birisi olarak o şablonun içine onların umduğu gibi doldururum diye mi hani e, bu, beni seçtiler ve bu başlığı uygun gördüler? Emin değilim biraz yani ters köşe olabiliriz bugün çünkü ben sizin zannettiğiniz gibi biri değilim arkadaşlar evet 1963 doğumluyum epey bir yaşım var elhamdülillah fakat kendi yaşıtlarım ya da işte ait olduğum o geleneksel dünya gibi bakmıyorum her şeye yani mesela bir şeye inanmıyorum böyle bir kadın şablonu var şu şu şu şu şu maddelerin bu şablonun içinde mutlaka olması gerekiyor ve hepimizde de o şablona girmeye çalışmamız gerekiyor. Mesela buna inanmıyorum. Ben yeryüzündeki insan sayısınca karakter, mizaç, eğilim, yetenek, kapasite, ilgi, efendim e, farklılığı olabileceğini ve Cenab-ı Hakk'ın da o sonsuz esmasıyla biz 99 tane diyebiliyoruz meşhur hadisten dolayı ama ee, aslında Kur'an'da yüzden fazla ismi sayılır Rabbimizin ve bir hadis-i şerifte de e, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e dua ederken sallallahu aleyhi ve sellem Ey Rabbim senin bize bildirmediğin ve kendine sakladığın isimlerinle de sana yalvarıyorum diyerek Yani bu isimlerin bizim bildiklerimizle sınırlı olmadığını bize söylüyor Zaten acizane kanaatim arkadaşlar cennetteki hayatın sonsuz olması ancak esmanın sonsuz olmasıyla mümkün ee, şöyle yani şunu kastediyorum. O sonsuz esmanın tecellileri olmayacaksa yani sınırlı olacaksa tecelliler sonsuz hayat çok sıkıcı olabilirdi yani bir noktadan sonra. Ee, bunu için söylüyorum? Ee, daha yani Cenab-ı Hakk'ın e, o esması e, kendi zatıyla birlikte o kelami tartışmalara girmeyelim. Kendi zatıyla birlikte aktif yani bütün isimleri tecelli ediyor, değil mi? Dolayısıyla yani e, düşünün zebralar bile birbirine benzemiyormuş. Hiçbir zebra ötekine benzemiyor. Nasıl olur da bütün kadınlar aynı olabilir yani? Bütün kadınlara işte şöyle bir rol, şu şu şu e, şeyler, e, görevler ve hepimiz bu, bu şablonun içine gireceksiniz ve girince de sesiniz çıkmayacak. Rıkınız çıkmayacak, çok mutlu olacaksınız. Çünkü sizin böyle mutlu olacağınıza biz hani karar verdik. Kadın fıtratının bu olduğuna karar verdik. Bu bakış açısını çok sağlıklı bulmuyorum. İslam dünyasının bundan çok çektiği kanaatindeyim arkadaşlar. Ee, şöyle olsaydı, ben hep bunu söylerim. Ben de çok dezavantajlı bir sosyoekonomik sınıfta dünyaya geldim arkadaşlar. Dezavantajlı yani dezavantajlı bunu şikayet için söylemiyorum. Hani dünya ölçülerine göre dezavantajlı. Yoksa yani Allah'ın bir ikramı mesela babam olmasaydı ben dini hayatın kenarından bile geçmezdim arkadaşlar. 1963'te Kadıköy'de dünyaya geldim. Hiçbir dindar insan yoktu çevremizde. Ben başımı örttüğümde benim yaşımda bir başörtülü görmemiştim. Hiç ne akrabamızda ne sokağımızda ne mahallemizde ee, böyle bir dünyada. Bir de e, sosyoekonomik sınıf olarak da düşük. Annem babam ikisi de temizlik işçisiydi ee, ve yani çok hani hayatım çok azıyla yetinmeye onlar hazırdı. Mesela benim bizim okumamızı falan hiç e, istemediler. Ben liseyi bitirdikten sonra 3 yıl uğraştım arkadaşlar. Üniversiteye gidebilirsin demeleri için. Yani gidebilirsin desinler. Oradan sonra başımın çaresine bakacağım. Ee, şey dedi babam. E, hadi madem çok istiyorsun git ama beş kuruş vermem dedi. Yani çünkü o şer gibi görüyor oraya gitmeyi. Öyle olunca hani bu şer yoluna niye para versin değil mi arkadaşlar? Ben e, yani üniversiteden eve kadar yürüdüğümü otobüs parası olmadığı için bilirim. E, dışarıya dikiş dikerek e, dışarıya dikiş diken terzilere... Sülfülerini yaparak, sülfülerin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz, değil mi? Ee, siz böyle rahat rahat okuyorsunuz işte arkadaşlar. Ee, böyle yaparak, işte hatta akrabalardan bazıları anlatır. Dikiş makinası vardı evde benim. Ondan sonra bir taraftan dikiş dikiyorum, buraya da kitabı koymuşum, arada da kitaba bakarak ders çalışıyorum. Hani e, bu şekilde okuduk. Bunları niye söylüyorum? Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak eğer bütün kadınların tek bir tarzda işte kaderine razı olacaksın yani işte hele benim yetiştiğim dönemde 17-18'i geçtiği zaman bir kız çok şeydi yani geç kalmış evlenmekte geç kalmış oluyordu hele 20'nin üstündekiler acaba ne gibi bir problemi var diye düşünülüyordu böyle bir dünyada razı olacaksın evleneceksin işte mutlu olacaksın o evlilikte de katlanacaksın sabredeceksin hani belli klişeler var biliyorsunuz yani şu annelerimizin babalarımızın bize söylediği ee, i̇şte birisi azıcık kocasından şikayet etse içkisi yok, kumarı yok, daha ne istiyorsun, dayağı yok, ne istiyorsun daha denir. Hani böyle hiçbir beklentim olmayacak hayatta. Fakat şunu söyleyeceğim arkadaşa, o zaman bu kadar sınırlı bir hayat için e, evde oturup ulaşık yıkamak, işte küçümsemiyorum onu da, onu tercih edenler var, saygı duyuyorum gerçekten bütün kalbimle. Yani burada masa başında böyle gerektiği için söylemiyorum. Benim mesela iki kızım var bir tanesi onu tercih etti, üniversiteyi bitirdi ama çalışmak istemedi yani çocuklarına bakıyor, evinde oturuyor ve gayet hepimizden güzel çocuk yetiştirdiğini düşünüyorum mesela onun. Çok şefkatli, çok ilgili bir şekilde çocuklarını büyütüyor. Buna da saygı duyuyorum fakat herkese bunu dayatmanın yanlış olduğunu söylüyorum. Ha, aynı şekilde şimdi bakın her aşırılık bir başka aşırılığı doğurur. O geleneksel dünyadaki bizi belli bir şablona hapsetme aşırılığı şimdi oradan kan şey e, sarkaç gibi bu arkadaşlar. Bu, bu tarafa gidince sarkaç teknik üniversitede de verdiğim örneğe bak yani hop buradan bıraktığınızda arkadaşlar öbür tarafa gidiyor şimdi de belli bir şablon şimdi var başarılı olacaksın güçlü olacaksın kendi hayatını kazanacaksın kimseye eyvallah etmeyeceksin işte ne bileyim hem kariyer yapacaksın hem çocuk yapacaksın ee, işte yani e, evlen evleneceksin veya şöyle olacak böyle olacak özel hayatla ilgili yani her türlü şablonun ben Allah'ın yaratışındaki sınırsız çeşitliliğe aykırı olduğu kanaatindeyim. Ama bu şu demek değil. Bizim ortak değerlerimiz yok demek değil. Onu da belirteyim. Şimdi oraya döneceğim tekrar. Hatta şöyle söylüyorum. Yani benim tek görevim sadece bir evi idare etmek olsaydı diyorum o zaman bu zeka çok fazla değil mi yani? O zaman sınırlı bir zeka verirdi allah Teala. Yani daha böyle orada mutlu olacak, orayla yetinecek yani entelektüel merakların olmazdı, ne bileyim böyle... Mesela kardeşimle oynadığımız bir oyunu söyleyeyim size. Ha, ne zaman? ilk i̇şte ilkokula giderken. Kardeşimle oynadığımız bir oyun. Arkadaşlar kendi kendimize geliştirdik. Dünyada ne olsaydık sonumuz olmazdı. Oyun bu. İşte birisi diyor ki demir olsa, olsaydım işte hiç ölmezdim. Öbürü diyor ki ama paslanır demir diyor. İşte o zaman ne olsa acaba işte şu olayım bu olayım böyle bir oyun oynar böyle meraklarınız olmazdı arkadaşlar elhasıl ee, yani bunu siz de kendinize yapmayın sizi e, bir böyle karşınızdakinin kendi kafasındaki hayalini de size verilmiş bir rolü size dayatmasına arkadaşlar mümkün olduğu kadar izin vermiyor arkadaşlar ee, bu, bu karşınızdaki ama böyle deyince e, modern e, yaşamı savunanlar çok mutlu oluyorlar. Ay buradan feminist bir şey çıkacak şimdi falan diye. Ama ben mesela bugün de çok ağır bir dayatmayla hakeza aynı şekilde karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Yani bugün de kapitalist dünya, işte modern dünya, işte beden algısı mesela. Yani düşünsenize ben hayatımda kendimi hiç zayıf hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani hayatım boyunca bugünkü algıya göre ben e, kalsolu bir insanım yani. Ve bundan dolayı sürekli komplekse girmesi beklenen ya da işte böyle bir insanın. Yani size dayatılan bir beden algısı var. O beden algısı arkadaşlar işte 1.70 boyunda 60 santim bel çevresi. Ee, işte ne bileyim e, şu ten renginde ne bileyim şu, şu şu özelliklerde ancak piramidin üstündeki tepesindeki birkaç kişiye ait bir özellik. Dünyanın her yerini kuşatmıyor. Ve o kadar arkadaşlar bu planlı sistemle ak ak bilerek yani kasten yapılan bir şey ki e bizlere bronzlaşmanın güzel olduğu, insan güzel olmak istiyorsa bron bronzlaşması gerekir. Fikri kabul ettiriliyor. Solaryumlara gidiyoruz. Bronzlaştırıcı kremler kullanıyoruz. Güneşin altında ne kadar zararlı olduğunu bile bile cayır cayır yanıyoruz. Neyse işte yanıyorlar. Arkadaşlar Afrika'dakilere veya işte daha Orta Doğu renkli bölgeler, Colored denen o e, Müslüman kardeşlerimize de arkadaşlar beyazlığın ve düz saçın e, ten, tenin beyaz olması ve saçların da düz olmasının güzel olduğunu dayatıyorlar. Onların marketlerinde de gidenler söylüyor yani e, şey beyazlatıcı kremler bize bronzlaştırıcı kremler onlara beyazlatıcı kremler. Bakın bunlar hepsi bir şablon meselesi. Yani eğer konuya Esma-i Hüsna penceresinden bakacak olursak Rabbimizin sınırsız isimleri ve bu sınırsız isimlerin sizler teknik okuyorsunuz çok daha iyi anlarsınız benim söylediklerimi hatta benim sözlerim size ilkokul düzeyinde gelebilir bu sınırsız isimlerin bir de birbiriyle kombinasyonları var arkadaşlar onların sayı ne kadar artıldığını düşünün yani Hani e, aritmetiksel olarak at artmıyor geometrik olarak artıyor yani Dolayısıyla bu kadar çok sayıda bir tecelli var Yarat, Yaratma bu demek Hiçbir karınca ötekiyle aynı değil arkadaşlar Hiçbir kadın bir yeriyle aynı değil Onun için Cenab-ı Hak bize özel bir yetenek ihsan etmiş bir Lütfetmiş Tabii geliştirmemiz gerekiyor Bütün yetenekler Yaratılışta bize verilenler arkadaşlar Potansiyel olarak vardır O hayat boyu size yetmez Onu çalıştırmanız açığa çıkarmanız gerekir Empati bekleniyor bizden değil mi? Arkadaşlar niye? Eğer hepimiz aynı olsaydık empatiye de gerek kalmayacaktı. Çünkü sen benimle aynısın zaten. Zaten kadın değil misin? işte? hepimiz aynıyız. Erkekler öyle diyor ya. Kadın değil misiniz? işte? hepimiz aynısınız. Biz de aynı yapıyoruz. Erkekler zaten böyle falan e, toptan onları yargılıyoruz. Elhasıl arkadaşlar e, yani bu yaratılıştaki çeşitliliğe saygı duymamak, onu kabul etmemek mesela bunu Aranızda çocuk çocuk sahibi olanlar belki vardır hani misafir eden bulunanlar öğrenci olmayıp ee, on, onlar için özellikle söyleyeyim mesela çocuklarınızı da bu şablonlara sokmaya çalışmayın arkadaşlar. Siz çok akademik çok entelektüel biri olabilirsiniz ama çocuğunuz marangoz olmak isteyebilir. Yani geçen gün Mercedes'in CEO'sunun çocuğunun tamircide çalıştığını e, yazıyordu. Ne kadar doğru bilmiyorum. E, dolayısıyla öyle o, onu olmak isteyebilir veya işte e, sayısalcı bir aileden mesela ressam olmak isteyen biri çıkabilir. Onlara hepten şey bakıyoruz değil mi? Yani ne yapacaksın oğlum sen nasıl geçineceksin diyoruz yani. ressam Nasıl geçineceksin? Ya yani, Picasso olmayacağına göre. Hani onlar bile öldükten sonra büyük bir kısmı hani yaptıkları işler para ediyor. Elhasıl arkadaşlar her bir varlık, her bir varlık biriciktir. Benzeri yoktur, eşiti yoktur. Dolayısıyla her bir varlık, hele insanlar için arkadaşlar, tek tek ele alınmalıdır. Tek tek ele alınmalıdır. Eşsizdir. Bir çocuğu kendi kafamızdaki projeye dönüştürmeye çalışmak, yani şöyle düşünün, işte bu bir çiçek olsun, çok eşsiz ama siz her yerin gül olmasını istiyorsunuz. O eşsiz çiçeği sıradan bir güle dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Yani bunun gibi bir şey yapmaya çalıştığınız şey Allah'ın e, kudretine saygısızlık, yaratımına saygısızlık e, Cenab-ı Hakk'ın tercihlerine saygısızlık. Mesela e, dini açıdan bu yaratı, Allah'ın yaratıcı kudretine saygının zorunlu sonucu arkadaşlar. E, bütün cinsiyet transferlerinin caiz olmayışıdır. Yani cinsiyetimizi çünkü Allah seçti. Mesela estetik hiçbir operasyonun sağlık nedeniyle zorunlu olmayan hiçbir estetik operasyon helal değildir. Çünkü gençler bazen bana soruyordu. Şimdi artık herhalde onu da açtılar. Çünkü gençler de bakıyorum 17-18 yaşında zaten o da estetikli yani. Artık caiz mi diye bile sorulmuyor. Geçen de ölçülü benim gibi yani çok uzun zamandır tanıdığım birini tanıyamadım dedim ki galiba çok fazla istetik yaptırdım dedim o da bir şey diyemedi tanıyamadım yani tanıdığım birini tanıyamadım e, artık hani o aşıldığı için soru olarak bile <gülüyor> gelmiyor galiba e, öyle yani hissediyorum algılarım öyle şimdi e, gençler eskiden bunu çok sorarlardı e, verdiğim cevap şuydu arkadaşlar e, siz mesela Louvre Müzesi'ne girdiniz e, orada meşhur Mona Lisa tablosunun önüne geldiniz e, girmek ne kadar zor biliyor musunuz? kaç kere Paris'e gittim övünmek gibi olmasın arkadaşlar Gir, girmedim giremedim yani. çünkü bir, bir gün ayırmanız gerekiyor tam olarak e, girdiniz geldiniz e, Mona Lisa'nın önüne dediniz ki Aa, adam kaş yapmayı unutmuş dediniz kaşları yok Mona Lisa'nın biliyorsunuz çıkardınız kömürü kaş yaptınız Mona Lisa'ya dedim. Hani erişemezsiniz de diyelim eriştiniz ve yaptınız size ne yaparlar arkadaşlar? Size ne yaparlar? Bir düşünün Allah'ın yarattığını beğenmiyorsun ya. Allah'ın yarattığını beğenmiyorsun. Karar veriyorsun böyle değil de şöyle olması gerekiyor diye. İşte bu arkadaşlar insanın kendisini tanrı gibi görmesi, insanın kendisini tanrı gibi görmesi tarihte kalmamış, geçmişte kalmamış bir şirk... Ee, olayıdır. Her devrin insanı bunu farklı şekillerde yapıyor. Bugün de bunu biz e, hümanizm başlığı altında yapıyoruz. Hümanizmi insana saygı, insana sevgi falan gibi anlatıyorlar bize. Hayır arkadaşlar, hümanizm felsefi olarak insanın kendisini hakikatin ölçüsü olarak görmesidir. Hakikatin ölçüsü benim, ya yani biziz, insandır, insandır demektir. Mesela bunun Psikolojideki yansımasını söyleyeyim size. Aranızda psikoloji okuyan var mı bilmiyorum. Son zamanlarda aslında benim psikologlarla genel olarak aram çok iyidir iyiydi yani. Son zamanlarda biraz bozuşmaya başladık ama hani saygı duyuyorlar Allah razı olsun pek bir şey demiyorlar ama böyle hani yüzlerinden ateş fışkırıyor yani onu görüyorum. Arkadaşlar psikoloğa gidiyorsunuz bize diyor ki mesela bir şey soruyorsunuz çocuğunuzla ilgili, eşinizle ilgili veya sizler mesela anne babanızla ilgili, anne babalar gerçekten kolay değildir onlarla geçinmek. Kolay olsaydı arkadaşlar anne babanızla iyi geçinin diye bu kadar ayet olmazdı. Bak çocuklarınızla iyi geçinin, çocuklarınızı sevin, onlara zaman ayırın diye bir tane bile ayet yok. Çünkü o zaten buraya işlendiği için, yaratılıştan tekrar bir orada motivasyona ihtiyaç yok ama anne babalar çok zordur arkadaşlar. O yüzden çok motive ediyor Cenabı Hak yani aman aman burada yanlış yapmayın diye şimdi mesela ana babanızda bir probleminiz var gidiyorsunuz psikoloğa ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar inançlı psikologlar bile diyor ki diyorsunuz ki ya işte böyle böyle bir olay oldu bilemedim nasıl davranacağımı burada doğrusu nedir yani diyorsunuz diyor ki önemli olan senin kendini nasıl hissettiğim diyor nasıl benim kendimi nasıl hissettiğim bir şeyin doğru olmasından daha önemli olabilir arkadaşlar bilmem anlatabiliyor muyum Şimdi bugünlerde sağlık sorunları nedeniyle spora başladım. Günaydın diyeceksiniz. Evet ne yazık ki e, profesyonel bir spor hocasından ders alıyorum arkadaşlar. İşte biliyorsunuz orada şey nedir? E, başarı sporda ne, canın yanmaya başladıktan sonra devam etmendir bir egzersize. Yani canın yanana kadar zaten bir şey olmadı. Kas çalışmaya başlamadı. Yani canın yandığı zaman kas çalışmaya başladı. Oradan sonra 5 defa daha, 10 defa daha yapabiliyorsan o hareketi hani kas bir mesafe kat edecek. Ne kadar basit anlattığımın farkındayım. Şimdi arkadaşlar hocaya dedim ki aa hocam dedim bu maneviyatta da böyle dedim. Hoca da bana böyle bakıyor. voleybolcu kadın. Ee, nasıl yani maneviyatla ne alakası var? Maneviyatta da böyle arkadaşlar. Eğer yeterince acınızı yaşamazsanız Pişmanlığı, acıyı, nedameti yaşamazsanız terdede edemezsiniz. Bakın bu işte bunu anlatıyor paliyatif toplumda. Paliyatif toplum asla hiçbir şekilde acı çekmek istemeyen toplum. O yüzden uyuşturucular çok yaygın, eğlence sektörü çok yaygın. Çünkü hiçbir şeyle yüzleşmek istemiyor, hiçbir şeyin acısını yaşamak istemiyor. Küçümseyeceksin, tabii ki küçümseyeceksin. Allah'ın peygamberlerini küçümsemişler insanlar yani. Ne olacak şimdi sen küçük ama beni küçümsediler o halde e, örtünmeyeceğim. Anlatayım bu başörtüsünü çıkaranlar var. Şimdi i̇şte bizi her yerde küçümsüyorlar. Olabilir. Yani bana birkaç sene önce sirkeci de gözlükçi okuma yazmam var mı abla dedi. Ben yani deminden beri yaptığım referanslara bakın. Yani yazık değil mi bana? Hani liste gösterecek okuma yazmam var mı diyor. Yani gözlükçündeki çırak bile hani beni e, beni e, şey yapamıyor, düşünemiyor yani. E, Oku, okuma yazması olan biri olarak. Şimdi ne olacak o öyle yaptı diye yani biz değerlerimizden, inançlarımızdan, önceliklerimizden mi vazgeçeceğiz? Demek istediğim arkadaşlar bu hakikate lütfen hepimiz saygılı olalım. Hiç kimseyi kendimize benzetmeye çalışmayalım. Bütün dünyanın vaiz olduğunu düşünsenize şurada oturacak kimse bulamazdık arkadaşlar. Gerçi vaiz arkadaş da gelmiş, lütfetmiş. Ee, yani ben onları hani yaş farkından dolayı eskileri dinlemek istiyorlar falan diye düşünüyorum ee, yani herkes aynı olamaz tamam mı arkadaşlar yani kadın şöyle kadının yeri evidir falan peki erkeğin yeri neresidir arkadaşlar erkeğin yeri de evidir erkek de işinden çıkıp evine gelecek yani bugün bakın istatistiksel olarak batılı kaynaklarda bunlar yazıyor arkadaşlar bir babanın Çocuklarıyla geçirdiği nitelikli vakit haftada 12 dakika ne ortalaması. Bu şimdi yani pedagojik olarak doğru mu? Bırak ya yani Peki dini açıdan bakalım. Bunu söyleyince de erkekler kızıyorlar. Böyle böyle hiç dostum kalmıyor işte arkadaşlar. Bazen telefon rehberini açıyorum arayacak bir kişi bile yok. Yüzlerce insan var. Ama o konuda arayacak bir kişi bile yok. Niye? Çünkü herkesin bir şekilde kızdırmışsın diyelim. Şimdi e, onlara soruyorum. Yani erkeklere değil de tabii. Onların kulağına gidiyordur. E, diyorum ki arkadaşlar, çocukları namaza alıştırmak kimin görevi? Evde. Babaların görevi. Kur'an'a göre. E, Taha suresinin son sayfasında bir türlü ayet numarasını ezberleyemedim. Ve <Sessizlik> mur ehleke bis ve vastadir aleyha. Sonra nasıl devam ediyor ayet arkadaşlar? Şimdi babaların görevi deyince babalar diyecekler ki ama biz gece gündüz bu ailenin rızkı için çalışıyoruz diyecekler. Ayet devam ediyor. <gülüyor> senden rızık istemiyoruz. Çünkü erkeklerin öyle diyeceğini biliyor Allah. rızkınızı biz veriyoruz. Biz senden rızık istemiyoruz. Sen... Çocuklara, ailene namazı emret. Bu ayet indikten sonra arkadaşlar peygamber efendimiz evli kızı Hazreti Fatıma'yı bile sabah namazına kaldırmaya gitmiş. Telefon yok, bir şey yok. Elhasıl e, e, yani kadının yeri eğidir, erkeğin yeri şurasıdır, erkekler şöyle yapar, kadınlar böyle yapar. Bu şablonlar e, Cenab-ı Hakk'ın e, esma-i zorunlu sonucu olan e, yaratılıştaki çeşitliliğe en, en temelden Aykırı şeylerdir arkadaşlar. Yeter ki Allah'ın çizdiği sınırlara riayet edelim. Çalışmak isteyen çalışır. Yani ben kendimi düşünüyorum. Üç tane çocuğum oldu arkadaşlar. Peş peşe. Üç buçuk yılda üç doğum yaptım ben. Ee, çalışıyordum. Hiçbir yardımcım yoktu. Sobalı evde oturuyordum. Arkadaşlar hazır bez yoktu. O dönemde yani ben de bayağı muhtupan zamandan kalmayın. Hazır bez yok böyle teknolojik imkanlar yok arkadaşlar e, hepsi, bunların hepsinde yapıyordum tam böyle ikinci çocuğum doğdu bir iki aylık bir çalışma grubu kurmuş arkadaşlar e, işte de, sosyal bilimleri çalışalım e, çeşitli başlıklarla diye çok da böyle e, güzel bir organizasyon aman Allah'ım ben bunu bir daha nerede bulurum diye ona katıldım. Arkadaşlar bir de beş yıl o çalışma devam etti. Elhasıl yani bazı insanların enerjisi daha fazladır. Bazı insanlar bir tane çocuğu varsa misafir bile ağırlayamaz. Ona da niye senin bu kadar az enerjinin? İşte bak biz neler yaptık. Biz, bizim yaş grubu bu hatayı yapıyor. Kendisi çok çalışmış ya. Bütün herkesten aynı performansı bekliyor. Hayır onun da bu kadar enerjisi var. O da bu kadar yapabiliyor. Dolayısıyla bunlara saygı arkadaşlar yani insanların kapasitelerine ve farklılıklarına saygı Allah'ın yaratmasına saygıdır. Bir defa bunu en baştan kabul edelim. Esma-i Arkadaşlar bizim kendi kişiliğimize, kişilik kelimesini kullanmayı tercih etmeyelim. O bazen bilim önce ona gidiyor. Karakterimize diyelim. Çünkü karakter eşittir ahlak. Bugün arkadaşlar ahlak dememek için karakter deniyor. Bu da benim kanaatim. Çünkü ahlak demode bulunuyor. İşte ama İslam ahlakına göre falan derseniz, ay yine başladılar diyorlar, ahlakçı bunlar diyorlar. Böyle bir yargılama var yani, pejoratif bir bakış açısı var. Ee, dolayısıyla ben böyle bir şeyi hissettiğimde, böyle bir bakış açısı hissettiğimde hiç ahlak demiyorum, karakter diyorum. Bütün söylediklerimi kabul ediyorlar. Yani bakın bir kelime değişikliğiyle. Çünkü herkes karakterinin kuvvetli olmasını istiyor. Ama aslında karakter denilen şey sizin ahlakınızdır işte. Evet. Halk ve kul ifadeleriyle e, tanımlanıyor insanın yaratılması İslam terminolojisinde. Halk biyolojik yapımızdır, kul manevi yapımızdır, yani karakterimizdir. Ahlak da hulkun çoğuludur, yani bizim manevi yapımızdaki niteliklerdir. Bizim karakterimizin e, hani bir şey olsun karakteristik niteliklerimizin toplamıdır yani ahlak dediğimiz şey. Şimdi şeye göre arkadaşlar bu teorinin kurucusunu da analım. Muhittin bin Arabi'ye göre varlık yeryüzüne Cenab-ı dörtte başladık sandım bir an. Varlık arkadaşlar yeryüzüne daha doğrusu yeryüzüne demeyelim bütün kainata varlık Esma-i Hüsna'nın tecellisiyle meydana gelmiştir. Şöyle tarif ediyor. Bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın ilminde taslaklar halindeydi. Onlara ayağını sabit ediyor. Sonra diyor bir fez i mukaddesle, fez i mukaddes teorisi deniyor buna arkadaşlar. Yani kutsal bir taşma, kutsal bir taşmayla Esma o kalıplara, o taslaklara doldu. Hani çok kabaca anlatıyorum, tecelli etti ve o zaman biz Cenab-ı Hakk'ın ilminde tasarım halinde olmaktan yeryüzünde var, bir varlık halinde yaratılmış olduk. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın üç ismine arkadaşlar Gazali, Halip, Bari ve Musavvir isimlerine mimar e, mühendis ve iç mimara benzer. Halik tasarlayandır, mimardır yani. E, Bari yoktan var edendir o tasarıma göre yani mühendistir. Efendim, musavvir de onu şekillendiren, tasvir eden, detayları döşeyendir. İşte o da iç mimardır diyor. Elhasıl her birimiz bu şekilde, bütün varlıklar yani, bütün var, gezegenler, yıldızlar, işte ne varsa, bulalar, çiçekler, sular, taşlar, hepsi biz ve biz, hepimiz bu şekilde dünyaya geldik, varlık alemine geldik. Böyle olunca arkadaşlar, bu isimler hepimizde eşit şekilde mi tecelli etti? Biz tabii o sonsuz isimleri konuşmuyoruz zaten, ama hani onları da konuşmaya kalksak zaten de bilmediğimiz için tamamen hani saçmalamış oluruz. Allah'tan ki Peygamber Efendimiz bize o 99'u hedef göstererek hani bu şeyi sınırlıyor ee, bir insan olarak bilin bilebileceklerimizi diyelim. Ee, biz bu 99 esmanın arkadaşlar hiç olmazsa yüzeysel olarak derinlemesine olmasa da yüzeysel olarak ne anlama geldiklerini biliyorsak o zaman kendi karakterimizi e, haritasını, de, haritasını çıkarabiliriz. Nasıl çıkarabiliriz? Arkadaşlar, Esma-i müellifleri, müellikleri e, Esma-i üzerine eser verenler arkadaşlar genelde ya çok derin felsefi ve kelami tartışmalar cihetinden konuyu ele almışlardır ya da daha pratik ahlaki boyutuyla e, insanın işte yapısını veya varlığı, kainatı anlamak için Allah'ın yaratmasını anlamak için ele almışlardır Ben ikinci gruptayım Ben hiç felsefi ahlakla da ilgilenmiyorum arkadaşlar Felsefi, kelami tartışmalarla da ilgilenmiyorum Niye ilgilenmiyorum? Bak işte bu da bir mizac Çünkü benim arkadaşlar kafam nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Mesela bir problem söylediniz burada Ben hemen şöyle düşünüyorum Ne yapmalı şimdi? Ne yapmalım? mı? Ne yapsak? Ne yapın? yani ameli zeka bu aslında o felsefi zekalar tarafından küçümsenen bir şey ikinci sınıf görülüyor olsun yani e onlar bilmedikleri için e, yani dünyada onları e, ne anlıyor ne bir şey işte orada çok saygıdeğer bir şeyler konuşuyorlar ama hiç bize inmiyor hani o söyledikleri şeyler şimdi bu ameli tarafıyla baktığımız zaman Esma Yusna'ya bu tip eserlerde şunu görürsünüz arkadaşlar ben ilk önce bunu 90'lı yıllarda Ali Osman Tatlısun'un Esma-i Şerhi kitabında görmüştüm. Ben Esma-i ile ilgilenmeye başladığımda arkadaşlar, insanlar Esma-i ne olduğunu bile bilmiyorlar. Yani esma nedir diyorlar. Hiç ilgilenilmeyen bir alandı benim en azından çevremde. Ben de şöyle bir şey iddia ediyordum, yani fakültede, ilahiyatta, Esma Yusna'yı kelam dersinde öğrendikten sonra bir insan Allah'ın isimlerini bilirse Esma Yusna'sını tekrar ediyorum yüzeysel olarak. derinlemesine bilmemiz için zaten ya büyük bir mutasavvı keşif e, yoluyla efendim, hususi bir ilme mazhar olmuş bir sufi olmamız lazım ya da büyük bir akademisyen felsefeci ya da e, kelamcı olmamız lazım. Onu, onlara bütün saygımızla onları bir kenara bırakıyoruz. Biz daha ameli tarafa yöneliyoruz. Bizim için yetecek olan arkadaşlar her bir ismin ne olduğunu bilmek. Ali Osman Tatlus'u buna bir şey eklemiş arkadaşlar. Ha, şimdi ben diyordum ki önce orayı tamamlayayım. Diyordum ki bir insan şu Esma-i Hüsna'yı bilse Allah hakkında onu hiç kimse kandıramaz artık. Böylece bütün şirk ihtimallerinden kurtulmuş olur. Bütün şirk ihtimallerinden. Biz niye Allah hakkında yanı, yani yanlış inançlara saplanıyoruz? Onu tanımadığımız için. Halbuki arkadaşlar ilk zamanlarda bu örneği veriyordum. Şimdi de vereyim. Lütfen cevap vermeyin. Bunlar retorik sorular ama bir taraftan zihninizde kendi kendinize cevaplayın. Şu anda size bir soru soruyorum. En yakından tanıdığınız kişiyi seçin. Bir tane kişi seçin. En iyi tanıdığınızı düşündüğünüz kişi. Size desem ki bir kağıt kalem versem önünüze, bu insanın niteliklerini yaz. Karakter özelliklerini, ahlakını, tarif et. Kaç tane nitelik sayabilirsiniz arkadaşlar? Tabii bazıları daha derin gözlembilir. Yani ben 15 tane sayabilir miyim bilmiyorum. Bazıları hadi olsun 30-40 olsun. Cenab-ı Hak bize arkadaşlar kendisini 99, en az 99, daha fazlası da var da, 99 ismiyle bize kendisini tarif ediyor. Bir, ikincisi siz diyelim ki birini tanıdınız. 50 tane özelliğini biliyorsunuz. Arkadaşlar 5 yıl sonra değişmeyeceği garanti mi? İnsanın özellikle evliler benim yaş grubum çok iyi bilir bunu. Yani insan birden 40 yıllık kocasını tanıyamaz hale geliyor. Bambaşka birine dönüşüyor. Onların da andropoz denen problemleri var. Bir bakıyorsunuz arkadaşlar Allah Allah ya yani bu nasıl bu nereden çıktı diyorsunuz. Veya parayı bulunca değişiyor. Zengin oluyor. Ahlak. Aynı şekilde kadınlar da öyle. Yani e, uçlarda yaşayan insanlar var. Bir bakıyorsun cihatçı böyle kimseyi beğenmiyor. Aa, bir bakıyorsun açılmış işte şunu yapmış bunu yapmış. İnsanoğlu yani bütün mahlukat e, varlık zaten değişme üzerine dünyaya gelmiş ama Allah asla değişmeyecek yani arkadaşlar bütün tanıdığınız varlıklar arasında en detaylı tanıyabileceğiniz varlık Allah-u ve sizi hiçbir zaman yanıltmayacak yani ben size tevvabım demiştim ama sürpriz değilim demeyeceğim ya da vazgeçtim bu kadar da çok günah işlediniz ki ben de vazgeçtim kapattım tevvab isimini demeyeceğim hiçbir zaman işte dolayısıyla o isimleri bilirsek arkadaşlar bir defa Rabbimiz hakkında yanılmayız. İkincisi işte 90'lı yıllarda o Ali Osman Tatlısı'nın kitabını okuduktan sonra bir baktım ki aa bu isimlerin bir de bize dönük tarafı var. Çünkü biz ruhumuza Allah kendi ruhundan üfledi ya arkadaşlar. İnsan nasıl yaratıldı? Bir beden olarak yaratıldı sonra Allah ona kendi ruhundan üfledi. Ondan sonra Adem oldu. Ondan sonra melekler secde etti. Yani melekler Adem'in bedenine secde etmedi arkadaşlar. Bugün herkes birbirinin bedenine secde ediyor. Bugün en yüksek değer beden. yani Ama o, e, asıl Allah katındaki saygınlığımız bizim ruhumuzladır, karakterimizledir. E, o peki üflendi, hepimize oradan bir pay düştü arkadaşlar. İşte hepimizin ruhunda o esma potansiyel olarak var. Peki işit mi? Hayır arkadaşlar. İşte oradan karakter farklılıkları meydana geliyor. Hepimiz bariz bir şekilde bir Esma'nın her varlık daha doğrusu, bariz bir şekilde bir Esma'nın tezahürü. Çok öne çıkan vasfıdır onun. Ee, bir de işte onun daha az ortaya çıktığı, hiç bulunmayan eksik olduğu e, isimler vardır. İşte bunları tespit ettiğinizde arkadaşlar kendinizi Tanımış olacaksınız. Eksiklerinizi bilmiş olacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Esma-i liste olarak yazacaksınız. Karşısına bir cümleyle anlamını yazacaksınız. Ondan sonra bir cümleyle bu isim birisine tecelli ederse ahlakı nasıl olur? Bunu yazacaksınız. Mesela Tevvap örnek verdik. Tevvap ismi nedir arkadaşlar? Ee, i̇stediğin kadar çok ısrar etmiş ol veya yüzlerce binlerce kere tevbeni bozmuş ol yine tevbe ettiğinde Allah o tevbeyi yine kabul ediyor. Tevvap yani e, tevbeyi kabul eden demek ama hangi anlamda faal vezne Arapçada arkadaşlar bir şeyi çok ısrarla yapmak demektir. Bak çok çeşitli günah anlamında değil. Bir günahı çok ısrarla yaptığında hani insan o zaman çünkü ümidi kesiyor. Ya bu, yüz kere de bozdum bu tevbeyi yani. Yine de affeder malla, evet, yine de affeder. Ee, bu isim bunu ifade ediyor. Peki bu isim bana tecelli ederse, benim ahlakım ne olur, arkadaşlar? Tevab ismi ben de tecelli etmişse, benim ahlakım ne olur? Kusurları örten, özürleri kabul eden. İnsanları yokuşa sürmeyen, bu konuda e, dargınlıkları, kin, kinleri affetmediği, işte bir takım insanlar falan, küsleri falan olmayan biri olurum ben. Peki bu bende var mı? Arkadaşlar çok şükür bu bende var. Siz kendinize bakın. Ben şöyle, onu da şöyle fark ettim arkadaşlar. 17-18 yaşlarındaydım daha üniversiteye gitmeden. E, bu gönüllü çalışmalarda çok çalışıyorduk biz mahallede işte kermes olacak bir şey olacak falan böyle çok gönüllü hizmetler işte Afganistan'a para göndermek için bir şeyler için işte e, çalıştık o çalışmalar sırasında bir şeyi fark ettim arkadaşlar İnsanlar birbirleriyle sebepsiz yere takışıyorlar ve o çalışma akamete vuruyor yani küsüyorlar birbirine giriyorlar darılıyorlar ekipler bozuluyor falan kendi kendime dedim ki, hiç kimseye hayatta darılmayacağım. Bana darılanlar oldu arkadaşlar, ben hiç kimseye darılmadım. Çünkü ben en baştan hiç kimseye darılmamaya karar verdiğim için karşımdakinin ne yaptığına artık hiç bakmıyorum. Çünkü ben zaten darılmayacağım. O yüzden kurcalamıyorum da. Anlatabiliyor muyum? Ee, mesela bu, bunu ben başarabilmişim. O zaman bunu ben... Elhamdülillah tabi Cenab-ı sana bir imtihan eder arkadaşlar. Sen orada öyle konuştun masa başında gel bakalım buraya der. Gene de Allah'a sığınıyoruz. Ee, onun yardımıyla, onun rehberliğiyle. İşte de bileyim mesela bende olmayan veya eksik olduğunu düşündüğüm isimler var. Şimdi karakterimin zayıf noktalarını niye sizin önümüze sereyim? Bak olanları söylüyorum, olmayanları söylemem arkadaşlar. Ee, eski, geçen senelerde e, Elif Hocam bilir belki duymuştur. Çok bahsettim bundan. Mesela Halim isminin, Halim isminin bende tecelli etmesi için çok e, dua ettim, çok uğraştım. Yani hatta bir seneyi buna ayırdım. Yani dedim ki tamamen onu ayırmadım da aklımda arka plan. Hani bilgisayarda bilgisayarı kapatırsınız ama arkada dosyalar hala çalışır ya. İşte ben de, de o dosya çalışıyordu. Halim olmaya bak yani. Halim nedir arkadaşlar? Öfkeyle hareket etmeyen, sukünetini hiçbir şey için bozmayan, tahriklere kapılmayan, birisi bağırdı diye bağırmayan, birisi kızdı diye kızmayan, birisi beni üzdü diye üzülmeyen, yani düşünebiliyor musunuz? Duygularımın kontrolü başkalarının elinde değil, benim elimde. Buna bugün yani kaç şans psikoloğa gidiyorsunuz buna ulaşabilmek için? Gitmeyin demiyorum, gene gidin. Hiç yoktan iyidir. Ama Halim ismi tecelli ettiğinde oraya bir sükunete ulaşmış oluyorsunuz işte. Ee, mesela onu edinmek için çok uğraştım. Şimdi bu seneyi de Aziz ismi, yani tam olmadı Halim hala ama yüzde seksen oldu arkadaşlar. Ee, Aziz ismi, mesela bu sene benim arkada çalışıyor. Aziz, yani bizim e, sizde de vardır belki. Biraz böyle onur ve haysiyetinizi çok ifade etmediğiniz zaman toplum sizin onur ve haysiyetinizi çok tanımıyor. Bu toplum en yakınlarınızdakilerden başlıyor arkadaşlar. Ee, Peygamber Efendimizin de sahabenin de o izzet niteliği çok kıymet. Yani peygamberimiz sahabenin ne kadar samimi, yakın, dostane olduklarına, bir, yani peygamberimiz için peygamberimiz onlar için ne fedakarlıklar yaptığına bir bakın ama yani enseye şaplak her türlü şakayı yaparsın işte falan olsun ne desek varılmaz o falan böyle miydi yani ilişkileri? Bizim o özellikle benim yaş grubunun yani ben artık mineyim yani torunlarım var ee, yeni nesil artık bize bir önceki nesil gözüyle bakıyor dolayısıyla o izzeti de temsil etmem gerekiyor onu düşünüyorum yani öyle düşünüyorum mesela bu seneyi kendim için ona karar verim elhasıl arkadaşlar her birimiz 99 tane ismin böyle yazdıktan sonra bende olanlar kaç tanesi var bakacaksınız mesela bu olanlar da derece derecedir bazısı çok barizdir bazısı biraz azdır İşte yarı yarıya bazen var bazen yok hiç olmayanlar Böylece kendinize bakın ne yapmış oluyorsunuz bir ahlaki tekamül programı çıkarmış oluyorsunuz neyi çalışacağım yani ben karakterimle ilgili neyi çalışacağım peki burada kadın karakteri erkek karakteri diye bir ayrım var mıdır yani ahlaki nitelikler Bazıları kadınlara mahsus, bazıları da erkeklere mahsus mudur İslam ahlakında? Yani mesela iffet kadınlara mahsus, cesaret, şecaat erkeklere mahsus. Hiçbir kitapta, hiçbir kaynakta böyle bir ayrım var mıdır arkadaşlar? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de iffet sembolü kimdir? Hazreti Yusuf'tur arkadaşlar. Bir erkektir yani. İşte mesela Mücadele Suresi'ne adını veren kadın da, kişi de bir kadındır. Yani mücadele eden kadın, davasından vazgeçmeyen kadın öyle bir cesaretle geliyor ki Peygamber Efendimiz'e sorusunu soruyor, merak edenler sureye bakar, kısa bir sure. Sorusunu soruyor, Peygamberimiz cevap veremiyor, bilmiyor çünkü, hükmü bilmiyor. Mescitten ayrılmıyor arkadaşlar. Ehli beyt ki yani gece kalkıyorduk orada dua ediyor, sabah kalkıyoruz orada. Günlerce ayrılmıyor oradan benim cevabım gelene kadar diyor. Sure indi. Daha sonra dört halife bile ona böyle çok saygı göstermişler. Allah'ın gökten ki hakkında sure indirdiği kadın. Yani o sure inene kadar oradan gitmeyen kadın. Veyahut da mesela peygamber efendimizle birlikte Meydan muharebelerine kadınları istememiş Peygamberimiz. Mesela Uhud Savaşı'na, Bedir Savaşı'na kadınları götürmemiş. Ama Uhud da bir yenilgi aldıktan sonra o ilk kademedeki yenilgiden sonra Medine'den bütün kadı, bütün demeyelim cesur kadınlar. Değil mi? Kimisi kova almış, kimisi su almış, kimisi sargı bezi almış, kimisi efendinin eline ne geçirdiyse, balta, kazma ne buldularsa alıp savaş meydanına koşmuşlar. Diyeme peygamber, peygamberimize hatta bir ara sadece tek başına bir kadın muhafaza ediyor, şey koruyormuş önüne siper olmuş e, gelen oklara karşı. Şimdi böyle kadınlar var. Bir taraftan da Hasan bin Sabit var peygamber şairi arkadaşlar hendek savaşındaki hendek savaşında göğüs göğüse çarpışma olmadı. Hendek'in kıyısında beklediler. E, giderken İslam ordusu peygamberimize diyor ki ya Resulallah, ben savaşamam diyor. Ne deniyor buna arkadaşlar? Vicdani retçiler mi? Vicdani retçi de değil bu. Çünkü savaşı gereksiz bulmuyor. Ben yapamam diyor. Ben insan öldüremem, savaşamam yani. Şair arkadaşlar. Şimdi bugün olsa o adamı hemen yaftalarlar. Çünkü bugün erkeklik de bir şablona indirgendi. Bir şablon var. Böyle işte karizmatik olacak. İşte ne onun bir adı var ne, ne, ne erkeği olacak Böyle güçlü, kuvvetli olacak, tuttuğunu koparacak, mücadeleci olacak, kavgacı olacak, karizmatik olacak, işte başarılı olacak falan. Yani bir erkek biraz böyle şeyse, biraz nazik, biraz narin, biraz böyle duygusal falansa hemen yaftalanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen yaftalanıyor. Niye? İşte tek şablona indirgediğimiz için. Kadınlar da hemen yaftalanıyor o şablona sığmadıkları için. Peygamber Efendimiz Hasan bin Sabit'e diyor ki, sen git diyor kadınlar diyor falan kalede bütün Müslüman kadınlar çünkü evler korunmaya açık korunamadığı için bir kaleye toplamışlar onları kadınlar falan kalede sen git onların yanında kal diyor Peygamberimiz. yani nasıl olur sen bir erkeksin nasıl savaşamazsın demiyor yani onun farklılığını kabul ediyor arkadaşlar görüyor musunuz daha bitmedi olay, Hasan bin Sabit kaledeyken Müslüman kadınların yanlarında erkekler olmadan bir kalede kaldıklarını öğrenen bir Yahudi geliyor o kalenin etrafında dolaşarak kadınlara laf atmaya başlıyor. Biliyorsunuz Hendek Savaşı sırasında Yahudiler ihanet ettiler Peygamber Efendimiz'e, anlaşmayı bozdular. Onlar her zaman anlaşmayı bozar, o yüzden bu anlaşmadan da hiç böyle sevinlemedim yani. Efendim, e, laf patmaya başlıyor. Peygamberimizin halası var orada Safiye. Diyor ki çık şuna diyor. içimizdeki tek erkek sensin. Çık şuna haddini bildir diyor. Hasan bir sabit diyor ki ben onu yapacak olsaydım savaşa giderdim diyor. Yapabilecek olsaydım. Bunun üzerine Hazreti Safiye çıkıyor. Arkadaşlar bir direkle um direği diye geçiyor rivayette. Bilemiyorum ne demek um direği. Bir direkle yani kalınca bir sopayla bir vuruyor adama adam ölüyor. İçeri giriyor Safiye. Savaş sırasında birisini öldürürseniz arkadaşlar üzerindeki her şey ganimettir onların hukukuna göre. Git diyor üstüne başına bak bakalım diyor. Erkek olduğu için ben bakamadım diyor Hasan bin Hasan bin diyor ki vallahi benim onun üstündekine başındakine ihtiyacım yok. Yani gidip üstüne başına bile Bakmıyor. Şimdi Ve bu kişi peygamber şairi. Burada bakın yapamadı ama onun da etkin olduğu bir yer var. Neresi? Peygamber Efendimiz'in aleyhine bir şiir söylendiğini, şiir bugünkü medya arkadaşlar, o günkü dünyada. Bir şiir söylendiğini duyduğu zaman peygamberimiz kalk ya Hasan diyor. Hasan bin Sabit kalkıyor. İrticalen arkadaşlar o peygamberimize iftira atan o şaire cevap veriyor şiirle. Yani peygamberimizin basın sözcüsü diyelim. Bunu yapıyor. Çok iyi yapıyor hem de. Peygamberimiz o yüzden hırkasını verdi ona biliyorsunuz. Ama işte şeyi yapamıyor. Cihadı, o savaşı yapamıyor. Elhasıl arkadaşlar bu çeşitliliğe, bu farklılığa saygı duymamız bizim lehimize olur. Özellikle de Çocuklarımız için, yani bizden sonraki nesilleri, sizin eğiteceğiniz, öğrencileriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız için o tek bir kalıba sokmaya çalışmayın arkadaşlar. Herkes aynı giyinecek olsaydı, mesela tesettürde tek kalıpta yatanlar var. Herkes şöyle giyinecek diye dayatanlar var. Eğer öyle olsaydı arkadaşlar, o ayette tarif edilirdi. Bak kendiliğinden görünen kısım hariç diyor ayet kelime. Örtüyü tarif ederken. Kendiliğinden görünen kısım hariç. Dört kelime. İlla ma zahara minha. Arapçası da dört kelime. Yani Cenab-ı kendiliğinden görünen kısım yani illa ma zahara minha yerine el ve yüz müstesna dese o da üç kelime. V'yi de sayarsak dört kelime. Diyebilirdi. Bak öyle demiyor. Kendiliğinden görünen kısım müstesna diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Evrenselliği sağlıyor arkadaşlar. Siz el ve yüz müstesna bütün vücudunuzu örteceksiniz ifadesini köylü kadınlara söylerseniz ne tarlaya gidebilir ne derede çamaşır yıkayabilir ne efendim ata binebilir. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum yani? O yapması gereken işlerin çoğunu yapamaz. Bir gün Hayretin Karaman hocaya dedim ki Allah uzun ömürler versin. Hocam dedim tesettürü dedim. Hep dedim hali vakti yerinde en azından orta sınıf veya üst sınıf kadınlar için anlatıyorsunuz. Benim annem evlere temizliğe gidiyordu. Evlere temizliğe giden kadınlar nasıl örtülecek? Dedim yani pardesüyle mi cam silecek ya? Pardesüyle mi çıkacak cama? İşte pantolon giymesin. Hoca öyle demiyor da pantolon asla giymesin diyenler var. Ne yapacak bu kadın? Şimdi gelirken aklıma geldi çünkü şu şeyden geçerken yani pendikten sonrası bizim pek geldiğimiz bir güzergah değil. ben bakın insan neleri hatırlıyor arkadaşlar? 3. çocuğumu dünyaya getirdiğimde hastanede hasta bakıcı olan bir hanım vardı. ben de her doğumdan sonra çok komplikasyon geçiriyorum. 10 gün o falan hastanede kalıyordum. Artık 3. doğuma böyle kitap alarak falan gitmiştim yani yanıma. 10 gün kalacağım çünkü dolayısıyla tanışıyorsun şimdi bir gün kadının o hasta bakıcının nöbeti bitmiş gece 11 falan bu taraflarda bir yerde oturuyor bu darıca bışı şey, oralarda bir yerde oturuyor ee, hazırlanıyor evine gelmiş aa bir bak o hanım mı bir adam mı erkek kıyafetine durunmuş yani erkek kıyafet derken kaban giymiş başına bir bere takmış açık bir hanımdı zaten pantolon giymiş yani ama erkek. Dedim ismini hatırlayamıyorum. İşte diyelim Ayşe olsun. Ayşe mi hayır sizi tanıyamadım falan dedim. Dedi ki ben gecenin bir vakti yürüdü otobüse bineceğim, trene bineceğim, ineceğim ondan sonra 20 dakika yürüyeceğim dedi. İşte buraların bir ismini söyledi. Benim bir gece da oturuyorum. Kadın olarak gidemem dedi. Yani işte kadınlar çalışsın da çocuklarına mı baksın? Kadınlar işte çocuklarına baksın diyenler var. Tamam eyvallah o zaman erkeklerin her birine 100 bin lira maaş verin, kiralarda 20 binden fazla olmasın. O zaman kadınlar da çalışmasın. Yani hiç böyle saygı değer ve ruhuna hitap eden işler yapan kadınlar hariç arkadaşlar. Kadınlar restoranlarda bulaşıkçı, fabrikalarda vardiyalı işçi, konfeksiyonlarda efendim böyle tepesinde boza pişirilen işçi olmaya çok mu meraklı yani? İkincisi kadının çalışması konusu arkadaşlar bununla ilgili e, 240, 250 kişiye yakın bir grupta bir e, derinlemesine bir çalışma yaptım arkadaşlar kadınlar çalış, çalışırsa avantajları ne çalışmazsa işte avantajları ne dezavantajları ne biliyor musunuz ne çıktı yani çok geniş sonuçlar çıktı da bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar kadın Mesleğini yapmadığı zaman, evde oturduğu zaman, başta çocukları olmak üzere, en yakınları başta olmak üzere gördüğü saygı otomatikman azalıyor. Bunu herkes söylüyor. Diyor mesela eczacıyım ben diyor. İşte çalışmadım çocuklarım küçük diye diyor. Sonra diyor baktım ki olmuyor yani gördüğüm muameleden hoşnut olmadım. Eczane açtım diyor. Kocamın bana bakışı değişti diyor. Saygısı değişti. Hatta bizim birbirimize. Yani bizim birbirimize bakışımızda bile. Elhasıl arkadaşlar bu farklılıkları, bu ekonomik farklılıkları, sosyal farklılıkları, ihtiyaçları yani dikkate almazsanız e, insanlar 25-30 bin lira kira verip 40 bin lira maaş alıyorlarsa yani nasıl diyebilirsiniz ki bütün kadınlar çalışmasın. İşte rızka Allah kefildir. Tamam rızka Allah kefildir de yani bunu da biz paylaşıyoruz bu dünyada değil mi? Hani Necip Ağz'ın dediği gibi bir kişiye tam dokuz, dokuz e, Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuyulara şah olsa, yaşasın kefeninin kefili kara bolsa diyor. Yani dünyadaki taksimaktaki ölümden çıktığını biliyoruz bu haksızlıkların. Gene de bu kadar konuştum. Bakın arkadaşlar sonunda bir şey söyleyeyim. Gene de bir kadın ruhu denen bir şey yok mu? Yani bizim erkeklerden ayrıldığımız taraflar yok mu? Elbette var. Ve Esma-i müellifleri müellikleri de bunu şöyle formüle etmişler arkadaşlar. Kadınlarda ağırlıklı olarak Cemal isimleri tecelli etmiştir. Erkeklerde ağırlıklı olarak Celal isimleri bu yüzden erkek çocuklarınızı hanım evladı gibi yetiştirirseniz onlara ve topluma zarar vermiş oluyorsunuz şu anda dünyada erkekliğin bittiği konuşuluyor arkadaşlar bittik erkekler diye kitap yazdı Amerikalı birisi ee, evlenecek adam yok evliliğin sorumluluğunu işte yüklenecek yüklenmeye razı insanlar yok azalıyor birçok kız e, bu açıdan evlenemiyor hele de kendisi bir böyle bu konuda girişimlerde bulunacak yolları meşru görmüyorsa elhasıl böyle çok e, ondaki o celal sıfatları şey yapmamak lazım arkadaşlar. Yok etmemek lazım. Genelde anneler oğulları yani benim yaş grubum e, benim şimdi en küçük e, çocuğum e, 32 yaşında yani. E, anneler oğulları hakkında şöyle düşünüyorum benim de bir tane oğlum var oğlanlar biraz bize şeydir biliyorsunuz yani daha değerli görülüyor ben ama öyle değilim arkadaşlar ben bir ailede kız çocuklarını çok severim ve kız çocuklarının çok himaye edilmesini daha özenle yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum erkek hepsine amelilik yapsın ne yaparsa yapsın ama kızın e, hayatta hiçbir zaman e, yere çaresiz kendini hissetmeyecek bir donanımda yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum her neyse ee, şimdi arkadaşlar o erkeği yani o erkeğe o kadar düşkün davranır o kadar düşkün davranır ki her işini yapar falan nasıl tarif eder kendini ben olmasam bunlar çoraplarını bile bulamazlar der. Bu arkadaşlar psikolojideki karşılığı bunun ne biliyor musunuz birini hadım etmektir bu. Yani kendi kendine yetersiz kendi kendine hayatta kalamayacak kendi işlerini yürütemeyecek şekilde birini yetiştiriyor. Dolayısıyla e, erkeklerdeki o celalin sıfatlarımı yani biraz sert olmalıdır, biraz e, mücadeleci olmalıdır, biraz savaşçı olmalıdır. Erkek çocuklar mesela ite koka böyle savaş oyna, şey, oyun oynarlar. E, nazik ol, yani Çok nazik olması dezavantajlı bile kılabilir onu toplumda. Benim torunlardan biri öyle çok nazik. Annesine diyor ki bunu dövüş sporlarına gönder. Yani biraz bir, şey, bir zorbalığa karşı nasıl direneceğini e, bilmesi lazım. E, kadınlarda arkadaşlar bir de Kur'an'da geçen bir e, niteliği var kadınların. Rum suresi 21. ayette geçiyor. Bir de bir ayette daha geçiyor ama şu anda onu hatırlayamıyorum. Zümer'de mi Zuhruh'ta mı? Orada bir yerde. E, sekinet e, kadınlar arkadaşlar daha Adem'in eşi yaratılırken e, eşine sekinet vermek Verme e, amacıyla yaratıldığını allah Teala söylüyor. Rum suresinin 21. ayet-i baktığımızda e, oradaki sekinetin de sadece kadınlar tarafından değil eşlerin birbirine e, sekinet vereceğini görüyoruz. Sekinet dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Kadınlar teskin edici olmalı. Yani kadınların özelliği budur. Ve bu konuda bir donanımla dünyaya gelmişlerdir. Bakın bunu iki tane İngiliz'in yazdığı bir kitapta okudum arkadaşlar. Diyor ki erkek çocuk anne karnındayken ilk testosteronu aldığında, vücudaki testosteron hormonu geldiğinde önce genital bölgesi oluşur. Yani biyolojik olarak erkek olur. İkinci kademe gerekir tekrar bir testosteron hormonu gerekir ki beyni de erkek olarak oluşsun. İşte orada bazı müdahaleler yapılıyormuş. Bir takım hormonlar falan kullanıyormuş Bu eşcinselliği artıran sebeplerden biri. Neyse onu geçiyorum. Haddim olmayan konulara girmeyeyim. Buna itiraz edenler var çünkü. Asıl şurası önemli. Beyne diyor testosteron gittiğinde yüz ifadesi okuma yeteneği ölürdü. Yani arkadaşlar Ay beni çok kırdı ben de akşam işte şöyle yaptım ama gene anlamıyor affedersin ökül müdür, müdür. hani diyoruz ya deyiyor ya bazıları ben ben de nasılsa şimdi ağzımdan çıktı arkadaşlar diyorlar böyle e, ondan değil yok yok orayı okuyamıyor Peki niye kadında yüz ifadesi okuma? Mesela bunu e, evrimciler işte kadınlar tarih boyunca hep böyle yönetilen durumunda oldukları için hep eşlerinin babalarının yüzüne bakma hani böyle oradan onları ikna etme durumunda kalmışlar. O yüzden öyle. Hayır arkadaşlar çünkü kadın en az 3 yıl boyunca derdini anlatamayan bir çocuğun yüzüne bakarak derdini anlayacak ya. Yani bu, bu şekilde... Ee, hazırlanıyor anneliğe dolayısıyla biz bir insanın daha ses konumdan anlarız telefonu açışından anlarız senin neyin var deriz ya sevdiğimiz insana telefondaki alo değişinden anlarız onu ee, adamın anlaması için bir at arabası izah gerekir İlişkileri çok iyi yönetir kadınlar İlişkileri çok iyi yönetir. Bağları çok iyi kurar. Eğer bir ailenin arkadaşlar yakınlarıyla iki tarafında yakınlarıyla ilişkisi yolundaysa o ailedeki kadınlar sayesindedir. Eğer herkesle ilişkileri bozuksa kadınlar yüzünden genellikle istisnalar olabilir. İşte bu günümüzü, yani bağ kurma. İlişki kurma, o ilişkileri ıslah etme, hep iyiye götürme, sekinet verme, huzur verme. Mesela bu şimdi size söylenmez ama ben kendi kızlarıma falan söylüyorum. Bizim ülkemizde arkadaşlar, bilmiyorum Batı'da, Amerika'da falan böyle olduğunu zannetmiyorum oradan aldığım duyumlarla. Bizim ülkemizde daha çocuk anaokulundayken akademik yarış başlıyor arkadaşlar göndereceğiniz kurslar aldı gitar eğitimi aldırıyorum beyninin şurası gelişsin diye bilmem ata bindiriyorum işte arka beyindeki bilmem ne gelişsin ya yani da her şey akademik başarı odaklı ve öğretmenler de tabii ne atsınlar öğretmenler kızlı bir arabana meslek gruplarını böyle karşıma alıyorum ee, kızlar niye çünkü ben dedim ki lütfen anneler sizin göreviniz çocuklarınıza ödev yaptırmak değil ders çalıştırmak değil sizin göreviniz şefkat vermek huzur verme yani eve geldiğinde huzur bulması öğretmenler ay yukarı çıktı çok kızlar bu sözlere arkadaşlar niye işte bir, bir okulda yetişmiyor velilerin beklentileri çok yüksek veli okul işbirliği falan diyorlar bizi kandırıyorlar arkadaşlar yapmayın bir çocuğa bizim vermemiz gereken şey evde huzurdur bir çocuk o eve ne yapsam ben, ne kadar başarısız olsam, dışarıda falso yapsam, işte ne bileyim kusurlarım, suçlarım olsa ben bu eve dönebilirim diye düşünmesi lazım arkadaşlar. Evine dönemeyen biri var Kur'an-ı Kerim'de bir suç işledikten sonra kim? Hazreti Musa. Hazreti Musa arkadaşlar. Yine son olarak o örneği anlatayım. Evet. Sokak çocuklarıyla ilgili bir röportaj serisini okumuştum gazetelerden birinde epey seneler önce. Güneydoğu'dan gelmiş bir çocuk sokaklarda yatıp kalkıyor onunla röportaj yapıyorlar. Diyor ki ee, hani niçin işte sokakta yatmaya başladın ailen yok mu falan terkmeyebildin yani çocuğa soruyorlar. Arkadaşlar çocuk sinemaya gitmiş babasından habersiz filme dalmış çıkınca çok geç olmuş. Sinemaya gittim diyemeyeceği için ve o saatte de eve gidemeyeceği için eve gitmemiş o gece ve bir daha da eve gitmemiş. Yani bu kadar basit bir kusurdan dolayı çocuğumuz sokaklara düşüyor. Çetelerin bilmem nelerin. Ve o çocuklar biliyor musunuz erkek çocuklar diyorlar ki, diyorlardı yani o röportajda. Biz işte gece yatarken iki pantolonu üst üste giyiyoruz. İşte birisi bir pantolonumuzu çıkarırsa ikinciyi çıkarana kadar uyanalım diye. Yani senin çocuğun bu duruma düşüyor. Niye? Sinemaya gitmiş de geç kalmış diye. Senden habersiz. Hani bu evde o çocuğun hiç şefkat görmediğini veya işte o babayı teskin edecek kimsenin olmadığını, annenin de ona kucak açmadığını anlıyoruz yani bu hikayeden ya da açamadığını anlıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar babaların çok müşfik olması, çok gözü yaşlı olması sıra dışı bir şeydir, beklenen bir şey değildir. Biz kadınlar... E bu korkunç, başarı odaklı ve yükselme odaklı, şey, kariyer odaklı bu hayatta Allah'ın bize yaratılıştan verdiği ve eğer biz yapmazsak kimsenin bizim yerimize yapamayacağı bu huzur verme, şefkat verme, bu evin herkese ait bu ev, ben herkese bu huzuru, bu şefkati verebilirim. Herkesin gelip konuşmak isteyeceği kişi olmanız gerekiyor. Evde yaşadığınız evde işte bu da Rabbimizin Rahman ve Rahim isimlerinin Vedud isimlerinin bakın Rahim ismiyle bizim çocuk ürettiğimiz organ bile aynı ismi alıyor arkadaşlar. Akrabalık da aynı ismi alıyor. Çünkü biz Rahimler yoluyla birbirimizle akrabayız. Dolayısıyla o Rahman ve Rahim isimlerinin tecelli ettiği karakter olacağız. Tabii ki her birimiz kendi mizacımıza göre. Çok teşekkür ederim. E, anlatmakla bitmez bu konu. Güzel bir konu seçmişler arkadaşlar ama bana böyle bir e, soru işareti ilk önce kafamda oluştu. Bir şablon bekleniyor benden burada sanki diye. Şablonlara bakmayın arkadaşlar. Siz biriciksiniz. Ben bazen şöyle diyorum. E, dünyaya bir Fatma Bayram bir daha gelmeyecek arkadaşlar. Bu ben eşsizim, harikayım anlamında değil. Yani ki erkek ardın sözü var ya, Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Yani beni niye yarattı? Figüran değil mi ben bu dünyada? Yani boşluk doldurmak için yaratmadı. Acaba siz de böyle düşüneceksiniz işte. Herkes kendisi için ben niye yaratıldım? Mahulika leh deniyor buna. Hayatın anlamı, amacı, her şey bu sorunun cevabını doğru bulmanıza bağlı. O da işte Esma-i Böyle bir rehberlik alabilirsiniz. Umarım hiç soru yoktur. Çok iyi anlatmışımdır. Ondan sonra her şey çok nettir. Yani kapalı hiçbir yer kalmamıştır. Direkt imzaya geçebiliriz. <gülüyor> Ama var mı soru arkadaşlar? Buyurun. Çok küçüksünüz. <gülüyor> çok iyi. Arkadaşlar. Şimdi Kahhar ismi İslam dünyasından kalktığı için İsrail meydanı boş buldu oynuyor. İçimizden birileri Kahhar ismi tecelli ediverseydi, bakın Allah-u Teala arkadaşlar bir kimseye lütuf vereceği zaman da bunu insanlar vasıtasıyla yapar. Ceza vereceği zaman da. Anlatabildim mi? Biz Kahhar'a da muhtacız. Yeter ki onu adaletle, hakkaniyetle kullansın. Yani böyle cihanı titreten bir açıklama yaptığı zaman herkesin tır tır titrediği bir lider olsa yani İstanbul'un aslında bir, birkaç, beş on yani liderlerimiz öyle olsa bunu yapabilir miydi yani? Kesiyorum bütün muslukları dese, petrolleri kapatıyorum dese ama onlar arkadaşlar... Ee, Biliyorsunuz bir hikaye var. Çok severim ben bu hikayeyi. Adamın biri köyde yaşamış hayatı boyunca bir gün şehre inmeye karar vermiş. Şehre de gelene kadar akşam olmuş. Şehre giriyor böyle arka sokaklardan gece karanlık. Ondan sonra kenar mahalleden giriyor. Köpekler saldırıyor adama. Adam da tabii köylü köpek saldırınca hemen yerden bir taş alıp atacak köpeklere. Ondan sonra yere eğiliyor taşlar yapışık. Kaldırım taşları. Şehir ya orası. <gülüyor> Alamıyor taşları. Diyor ki burası nasıl bir köy diyor. Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Diyor. Yani bu şey de arkadaşlar bu Yahudiler de İsrail'de yani Siyonistler diyelim. En doğru ifade budur. Çünkü Yahudilerin hepsi kötü değil. Siyonistler arkadaşlar önce taşları bağladılar. Sonra köpekleri saldılar. Bir kahhar ismi tecelli eden bir kişi çıkmadığı için. Evet, her isim lazım yani, her isim. Hatta bazen aynı insanda birbirine iki isim lazım. Bak örnek vereyim size. Cenab-ı Hakk'ın ismi var, Mani ismi var. Vehhab veren demek, her şeyi hibe eden, karşılıksız veren. Mani vermiyor. Peki, ben de bu ikisi nasıl aynı anda tecelli eder? Evet, çok açık arkadaşlar. Ben çocuğuma bazı konularda izin vermeliyim, bazı konularda vermemeliyim. Bazı şeyler için para vermeliyim, bazı şeyler için vermemeliyim. Hangisinde izin vereceğim, hangisinde vermeyeceğim? Ne zaman evet diyeceğim, ne zaman hayır diyeceğim? İşte bunu Yani ne zaman vehap olacağım, ne zaman mani olacağım? Bunu da bilmek için feraset gerekiyor arkadaşlar. Feraset gerekiyor. Bir gün böyle bir kıyafet istedi benden kızım, o zaman... 12-13 yaşlarında dedim ki benim paramla onu alamazsın. Ama kendim para kazandığında ne istersen alabilirsin. Ben deliyim yani kendi paramla kendimi cehenneme götürecek bir alışveriş yapayım yani. O kıyafeti benim paramla alamazsın. Vermemeniz ama bunu mesela hep bu örneği veririm. Mesela hayır dediğim kesinlikle hayır dediğim birkaç tane konudan biridir. O niye birkaç tane çünkü o duruşunuzun çok e, hani orada ay işte versem mi falan ya bak üzüldü çocuk falan demeyip çok net olması lazım. O zaman çocukta zaten başka bir şeyleri denememesi gerektiğini e, en azından sizinle olmayacağını anlamış oluyor. Ama bu dar vakitte açıklanacak bir konu değil daha geniş şey, izahlar lazım İnşallah cevap olmuştur. Var mı başka soru arkadaşlar? ha bir bu Ha. bu çok iyi bu Ha ha. Bu çok sorulan bir şey. Bu gençler şey diyorlar bir tanesi şey demişti dedim ki genelde karşı cinsle ilgiliydi gençler seninki değildir muhtemelen de hani hemen öyle zannedilmesin karşı cinsten sevdiği biri var işte onu çok istiyor ondan sonra çok dua ediyor ben de dedim ki bir gün gençler de bana böyle çok anlatırlar anne babalarının bilmediği şeyleri anlatırlar hocam işte şöyle dua etsem falan dedim ki hayırlısıyla de bak hayırlısıyla de Dedi ki hayırlısıyla olsun hocam inşallah. <gülüyor> yani hayırlısıyla deyin. Bir de çok isteyin arkadaşlar Cenab-ı Hak'tan. Hiç böyle sınır koymayın. Sahabe diyor ki biz ayakkabımızın bağını kaybetsek onu bile Allah'tan isterdik diyor. Yani her şeyi Allah ile her şeyi konuşabilirsiniz. İsteyin ama öyle oradaki hani bak onunla imtihan olursun dediği şey şiddetle istemek. Yani Allah'ım ben bunu istiyorum ama sen ne takdir edersen ben razıyım diyebilmek lazım. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. Evet. Tamamdır. Hayalde. Buyurun. <gülüyor> Evet. Evet. Ya ben şimdi sizi tanımadığım için tavsiyede bulunmak çok doğru olmayabilir. Yani mesela siz e, çalışmaya başladığınızda çocuklarınızı ihmal mi edeceksiniz? Hangi alanda çalışacaksınız? Hani o mesela bana göre e, ve demin bahsettiğim o 250 kişiyle yaptığımız çalışmada arkadaşlar çalışma hayatının en büyük dezavantajı sabah 8 akşam 5 olması. Esnek saatli çalışmalar var, böyle meslekler var. Onlardan birini seçeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bilemediğim için hani burada bir şey söylemek mesela enerjiniz ne kadar... Ne bileyim gözünüz çok mu yüksekte hani bu bunu mesela kendinizi işe yaramak işte bir işin ülkenin kalkınması insanlığa hizmetliği için bir işin ucundan tutmak için mi istiyorsunuz yoksa böyle şey çok mu hırslısınız başka hırslarınız mı var bilmediğim için hani ben size özel bir tavsiyede bulunmam zor ee, çok böyle klişe bir şey söyleyeceğim kalbinizin sesini dinleyin. Bak klişe gibi ama arkadaşlar bunu neden söylüyorum? Ee, çok uzun yıllar klinik tecrübesi olan bir psikolog hanıma seküler bir hanıma bunu sordum ben. Dedim ki insan mesela bazen bir şey için yaratılmışız. Yani bir şey yapmak içinizden hani geliyordur. O yaratıldığınız şey, yani ben bu iş için yaratıldım. Bunu yapmak istiyorum. Bunu nereden bilirsin, Nasıl bilebilirsiniz? Dedi ki. Durdurulması imkansız bir nehir gibidir dedi bu istek içinizde. Yani bir nehir gibiyse arkadaşlar o nehrin önüne set çekmek sadece arkasında çok fazla su birikmesine ve sonra da duvarları yıkıp her şeyi bir sele dönüşüp herkese bir öfke nöbeti şeklinde veya da bir başka ee, şeyler yani siz benim hayatıma e, işte engel oldunuz sizin yüzünüzden şunu yapamadım mesela çocuklara çok söylenen bir şeydir çocuklar da burada şimdi onlar da duyuyorlar ee, bazı çocuklara çok söylenen bir şeydir arkadaşlar kadın tam ayrılmaya niyet ediyor adamdan hamile olduğunu öğreniyor hamile olduğu için o evliliği sürdürüyor ondan sonra ömür boyu o çocuğa bizim annelerimiz bizim o önceki kuşak hiç çekinmezlerdi. Pedagoji, madagoji tanımazlardı. Ben mesela ergenlik bulalım diyorlar ya. Ne ergenliği ya? Her bir canım sıkılıyor de. Canım sıkılıyor dediğin anda seni canım koca istiyor galiba derlerdi. Bitti. Yani canım manın sıkılamaz yani. Canım mı sıkılıyor? Al şu işi yap derlerdi. Öyle pedagoji falan yoktu arkadaşlar. O kadın hayat boyu o çocuğun yanında der ki ben bu adamdan ayrılacaktım da bunun yüzünden ayrılamadım. Çocuğu diyor yani. Hani bunu yapmayın. İşte ben çalışacaktım, siz varsınız diye çalışamadım. Mesela bunu yapmayın. Kararlarınızın arkadaşlar sorumluluğu başkasına ait değildir. Sadece size aittir. O kararı siz aldınız. Çocuklarınız için yapmış olabilirsiniz ama çocuklarınızın bundan haberi yok ki. Onlar size demediler ki anne ne olur çalışma demediler ki. Yani sen öyle karar verdin. E, aldığınız kararın her ne olursa olsun yani. Sorumluluğu size aittir arkadaşlar. Aldığımız kararların sorumluluğunu başkalarına havale ettikçe mesela ben bu adamla evlenmeyecektim babam evlendirdi gibi yani babam beni zorla verdi hayır baban seni zorla vermedi hiç kimse, kimse zorla veremez birkaç istisna o orada sen de yani uydun yani kalabalığa hani öyle diyelim uyumayı tercih ettim, babana karşı çıkmamayı tercih ettim. onun sorumluluğunu üstlenmeyip hep başkalarına havale ettiğinizde hayat oyu psikolojik olarak iyileşmeyeceksiniz ne zaman ki bu benim kararım değil, onun sonuçlarını da üstlenirsiniz, o zaman psikolojik olarak iyi hissedeceksiniz arkadaşlar. Efendim? Efendim? Bu Vallahi ben de o, o kategori değil. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Çalışmayacaksanız okumayın. Türkiye'de üniversiteye girmek zor. Ee, siz girdiğiniz zaman hele benim dönemimde arkadaşlar bir kız bir yani bir kişi girdiğinde 10 kişi dışarıda kalıyordu. Bir kişi üniversiteye girdiğinde 10 kişiyi dışarıda bırakarak gidiyorsun. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Üniversiteye giren biri 10 kişi kadar çalışmalı. O zaman öyle düşünüyordum yani. Çünkü ben 10 kişiyi dışarıda bırakarak buraya girdim. Dolayısıyla çalışmalıyım diye düşünüyorum. Fıtratıma uygun olmadığı için çalışmıyorum dediniz ya. Hemen o cümleyi düzelteyim. Fıtratınıza uygun bir çalışma ortamı bulun. Vardır. Vardır arkadaşlar. Yok yok yok. Eğer hiç yoksa sen var edeceksin. Ders verebilirsin. İlla biz niye arkadaşlar çalışmayı tek seçeneğe indiriyoruz? Paralı olması gerektiğini düşündüğümüz için. Bir para kazanmadan çalışmayı düşün. Araştırmalar yaparsın, yayınlarsın, makale yazarsın, yayınlarsın. Yani Ama biz bir maaşlı ve işte statülü böyle kart olan bir iş diye düşündüğümüz için hep işleri. O yüzden tek birkaç seçeneğe kendimizi mahkum ediyoruz. Ve onlar da bize uymadığı için dışarıda kalıyoruz. Çok geniş pencereden bakın arkadaşlar. Kapalı olan kapının önünde beklemeyin. Başka kapılar bulun. Başka kapılar var. Yapılacak çok iş var. Biz arkadaşlar e, geri kalmışla ilerlemiş ülkeler arasında gidip geliyoruz. Pimpon topu gibi. Bir şey çıkıyor. Bir kriter çıkıyor. Biz hadi iyi, geri kalmış ülkeler arasına giriyoruz. Bir kriterde birazcık yükseliyoruz. o ilerlemekte olan ülkeler kategorisine giriyoruz. Şu anda arkadaşlar düz konuşalım. Bu iktidarla bu zihniyetteki bir iktidarla bu Filistin olayları sırasında biz arkadaşlar biraz daha güçlü bir ülke olsaydık gidişat daha farklı olmaz mıydı yani bu peki bir ülke neyle güçlenecek sen çalışmayacağım ben çalışmayacağım ben bu konuda biraz kızarım ha yani bir de asalak gibi oturacağız devletin bize verdiği imkanlarla hani özel üniversiteye gitmiş olsanız neyse sen parasını ödedin bir öğrenci arkadaşlar kaça mal oluyor devlete Kaça mal oluyor? Bence kesinlikle ortaya bir iş koyacaksınız. Ama illa kurumsal çalışmak zorunda değiliz. Yani bir sürü arayın arkadaşlar vardır. Online çalışanlar var şu anda. Efendim e, hibrit çalışanlar var. Bir sürü çalışma şekilleri var. Ben e, sizin meslek alanlarınızı bilmiyorum. Ama dediğim gibi araştırma yaparsın, kitap yazarsın, akademik çalışırsın yani bir şey hiç bir şey yapamadın mahalledeki lise, gençlere ders ver yani gönüllü ders ver ders çalıştır muhakkak bir işin ucundan tutun arkadaşlar biz e, yani kalkınmak için ıkınan sıkılan bir ülkeyiz niye kalkınmamız gerekiyor A, milli gelirimiz işte benim e, maaşım işte 10 bin dolar olsun diye demiyor. o da olursa fena olmaz yani niye reddedelim Allah'ın verdiği imkanları ama ben arkadaşlar şu dünyada bir İslam ülkesinin sözü geçsin diye ya... Arkadaşlar sözünüz paranız kadar geçer, gücünüz kadar geçer. Altını uluslararası ilişkilerde merhamet, dostluk, adalet, hakkaniyet falan yoktur arkadaşlar. Güç vardır. Altını olan kuralı koyar. Prensip bulur. Onun için ee, he, her zengin olan çok mu, her güçlü olan, zengin olan çok mu sözü geçiyor? Her zengin de güçlü anlamına gelmiyor arkadaşlar. Körfez ülkelerine bakabilirsiniz örnek olarak. Yani Körfez ülkelerinde yönetimdeki ailelerden bir kişinin serveti Türkiye'nin kendi merkez bankasından kendi servetinden daha fazla. Ona rağmen onlar da hepsi şey durumdalar yani biliyorsunuz. Neyse ya. Evet. Peki arkadaşlar ile oyalamayın beni o zaman olur mu? İmza şart değil değil mi arkadaşlar? İlla imzalatacağım diyen 10 kişiyi şöyle hızlıca kim? ilk 10 kişi. <gülüyor> Gelin yani gelen ilk 10 kişi <gülüyor>